değil nedir ki ya? Hatta sana günde beş defa insan ettiği bir randevu fırsatı. Yani namaza bir dikkate bakalım. Şimdi iki yerden bakalım. Namaza girerken söylediği ilk kelime şudur azizim. Sübhaneke. Ben Arapça bilmem. Yani ama ke nin sen demek olduğunu biliyorum. İngilizce'deki yu gibi. Farsça'daki tu gibi. Türkçe'deki sen gibi. Sen demek. Sübhaneke. Yani sen her noksandan münezzefsin, senden noksan yok diyorsun kime? Allah'a. Yani şimdi <gülüyor> Allah'a hitap etmeye sana izin verilecek de bu cevapsız kalacak öyle mi? böyle bir şey olmaz. Cevap verilecek ki sana söyletildi. İkinci husus. Sehiyyatta okuduğun ettahiyyatı bir aç gecesinin armağanıdır. Dört cümleden ibarettir ve ikinci cümlede sen açık açık. Esselamu aleyke. Yine ke. Yine sen var bak. Oradaki ke kime kitap? Resulullah. Diyorsun ki ya Resulallah. Selam, rahmet, bereket sana olsun. Esselamu aleyke. <gülüyor> Ali bu selamı kime verirsen de ver namazın bozulur. <gülüyor> Babana selam versen namazda bozulur. Alsan bozulur. Bir tel istisnası var. Resulullah'a selam vermesen namazı tekrar kılman gerekir. Bozulmadığı gibi. Şimdi Rasulullah kendisine verilen selam almayacak olsa o zaman o selam sana verdirilir mi? Alınmayacak selam sana verdirilir mi? Sen delirdin mi? Anla ki Allah ile ve Rasulullah ile sohbet ve selamlaşmadır namaz dediğin. Anla artık. Yani sevildiğini bil de namımda. Sevildi mi? Uno hay que saber más tarde